Dergi Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Evet Açıklar Dürresiniz. Açık dergi başladı. Ben İngsem Mahutun'a. Gözde Kazaz ben. Çiğdem Rençper, Burçileri ve Didem Gençtürk'le berabersiniz. Can, beraberiz, canlı yayındayız. Evet. Taksim Gezi özel yerimiz tabii ki devam ediyor. Dün akşamdan bir sesti. Evet, iki gece önceki polis saldırısının ardından dün akşam gergin bir şekilde Taksim meydanına çıkan kitle için... E,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 Evet, İsmini tam olarak hatırlamamakla birlikte aslında dünyayı dolaşan bir müzisyenin suymuş bu. Ee, Bulgaristan'dan sanırım e, çıkmış ve İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a geldikten sonra e, zaten bir süredir İstanbul'daymış ve piyanoyu Taksim Anıtı'nın önüne koyup çalmaya başlamış. Sonrasında o e, piyano e, merdivenlerin önüne geçmiş ve böyle senin de söylediğin gibi aslında o müzisyenle, sanatçıyla başlayan resitalde uzun süre devam etmiş. Pek çok kişi de piyanonun başına geçmiş duyduğumuz kadarıyla. Evet, bu sözü Özlem'iydi.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 Vali Hüseyin Avni Mutlu'yu dinledik. Bugün içinde Hülya Avşa kendi e, talebiyle başbakanla görüşmüştü. Onun sonrasında böyle bir açıklama yapmış kadarıyla. 24 saat içinde müdahale olacağına dair bir şey hissettim. Açıklaması yapmış. Vali Hüseyin Mutlu da... Evet aslında kullandığı bir kelime de epey ilginç. Böyle bir beklenti içinde olmasın insanlar dedi biraz önce. Vali Mutlu müdahale olacağına dair bir beklentinin kimsede olduğunu sanmıyoruz zaten. Ama şu anda belki de onun sözünü bir sorumluluk şu anda İstanbul'dan mülki olarak sorumlu olan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 Yorumlamadan geçelim istersen. Cep, Biraz uzun sürecek cep, şey yoksa. Cep telefonu kısmına ettiğim evet, bir de başbakanla görüşmüştü. Taksim dayanışması evet. bunu reddetmişti. E, Sadıklar altında herhangi bir diyalog mümkün olmadığını söylemişti. Ardından da referandum konuşmaları e, dönmeye başladı tüm medyada. Artık hani bir yandan da sanki m, oradan çıkan bu görüşmeden çıkan karar herkesin ortak kararıymışçasına herkes gezi parkına döndü gözlerinizden medyada ağırlık buydu ana akım medyada ağırlık buydu bakalım yani niyet e, yoklaması yapıyorlar e, kendilerince böyle söyleyebiliriz ama Taksim Danışması'nın talepleri çok net esasında orada e, pasif işte bulunan göstericileri temsil etme iddiasında asla olmayan Taksim Danışması bunu da söyleyelim ama bir şekilde bir irade e, ortaya koydu çünkü en başından bu yana e, bu e, Taksim Gezi Parkı'nda olan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 Dün akşamdan beri olan gelişmelerle ilgili taksim dayanışması ne der? Bunu sormak için aslında sana bağlandık. Şöyle, dün akşamdan bu yana bir takım görüşmeler yapılıyor. Bunların aslında taksim dayanışması ile bir bağlantısı yok ve sanırım referandum süreçlerinden konuşulmaya başlanmış. Yani konuşulmaya başlandı. Biz aslında 5 Haziran'da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 Gelişme olmadığı gibi başka türlü işte görüşmeler, işte bir takım isimlerle görüşmeler ve işte referandum söylemi gibi konular ortaya konuluyor. Bizim bu arada bugün yine saat 19'da Gezi Parkı'nda bir basın açıklamamız olacak. Orada da zaten ayrıntılı bir biçimde hani bunlarla ilgili taksimde anlaşmasının ortak basın açıklaması yapılacak. Şimdilik benim söyleyebileceklerim bunlar var mı başka? Bir şey daha soracağım sana danıştay başkanı bugün referandum yürütmeni durdurma kararı alınan ve hukuki prosedürü devam eden bir süreçte çok mümkün değille gelen bir açıklama yaptı bununla ilgili mimarlık dairesi görüşü nedir? Yani zaten şöyle bir şey var hukuki süreç sürekli hani başından beri ilk davaya çıktı 2012 Nisan da sanırım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 Anayasanın biliyorsunuz şöyle bir hükmü var. İdarenin tüm işlem ve eylemleri yargı denetimine tabidir. Bunun hemen türevi ise yargının vericiği kararlara idare uymak durumundadır. Dolayısıyla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 Yürütmenin e, idare aracılığıyla Bir başka aynı konuyla ilgili bir halk e, oylaması Vesaire gibi işte tartışılan Mesele onun da ayrıntılarına girmek gerekir Kanımcı o da Tabii. önem arz ediyor çünkü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 Evet bir ara verelim Dayanışmanın metninden de birkaç alıntıyla devam edebiliriz ve bunun yanı sıra da başka bağlantılarımız da olacak. Ee, Gezi parkında revirlerde çalışan gönüllü doktor, doktorlara Sağlık Bakanlığından bir yaptırmu olacağı haber gelmişti. Türk tabipler Birliği karşı açıklamada bulundu. Bunda birazdan konu edineceğiz. Açık dergi. Evet açık radyo ve açık dergi programı devam ediyor Turgut Arhan ile. ...yapmış olduğumuz bağlantının ardından... ...Ali Rıza Tiryaki ile beraberiz şu anda... ...telefonumuzun diğer ürününde... ...Açık Radyo programcılarından... ...Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız Ali Rıza Bey? İyi olmaya çalışıyoruz. <gülüyor> evet, Herkes gibi. hep birlikte öyle gerçekten. Bugün, esasında dünden itibaren... ...buyla duymaya başlamıştık. Sağlık Bakanlığı'nın... ...son... Revirlerde gönüllü olarak çalışan doktorlara karşı hukuki süreç başlatacağına dair haberleri internette okuma fırsatını bulmuştuk. Bununla beraber kamu hastanelerinde Gezi Parkı gösteriliği sürecinde alınıp hastanelere başvurulan kişilerin isimleriyle birlikte ayrı bir forma kaydedilmesi uygulamasına başladığını da keza duyuyorduk. Mesela Taksim ilk Yardım'da vesaire. Tüm bu olan bir tane Türk Tabipler Birliği'nden bir açıklama geldi. Özellikle Gezi Parkı eylemlerinde tüm yaralıların yardımına koşan hekimler hakkında Suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Sağlık Bakanı doktor Mehmet Müezzin oğluna e, yanıt nitelindeydi esasında. Türk Tabipler Birliği'nin 13 Haziran tarihinde yaptığı e, açıklama alıntılıyım isterseniz e, ondan sonra başlayalım. Yaralılara, hastalara yardım etmek insan olmanın gereğidir. Yaralılara yardım etmek değil, aksine yardım etmemek suçtur. Ayrımsız bir biçimde insan yaşamını, sağlığını gözetmek, ilk yardımda bulunmak hekimlerin, diş hekimlerinin birinci ödevidir. Gereksinimi olan her insana sağlık hizmeti vermek her türlü toplumsal yarar düşüncesinin üstündedir. Demiş e, tabipler, birliği e, revirlerinin oluşturulmasının hukuki olmadığını, yasal sürecin başlatılacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı'na karşı bir yandan da tabii ki, Körfez Depremi ve Van Erciş Depremi örneklerini de anmış. Buradaki nasıl diyelim artık doktorların sivil inisiyatifle oluşturmuş olduğu revülleri anlatarak ve bu süreç içerisinde özellikle eğer doktorlara karşı bir hukuki yaptırım gerçekleşecekse doktorların arkasında olacaklarını da belirtmiş. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok üzüntü verici. Evet. Çünkü insanlar hani... Her şey olağan her şey normal ee, sokak aralarında biz e, çadır kurup reviz kurup e, halka hizmet edelim diye yapmıyorlar bu işi. Yani olağan şartlarda tabii ki sağlık hizmet sunucusu e, olmak için ruhsatlı olmak gerekir. İnsanların tedavi edilmesinin şartları vardır filan. Bunlar olağan şartların işidir. Şu anda bir olağanüstü durum yaşanıyor. İnsan eliyle yaratılmış bir afet yaşanıyor. İnsanlar sağlık hizmetine ulaşamıyorlar. Yollardan geçemiyorlar, sokaklardan geçemiyorlar. Evet. Ee, böyle bir durumda yapılacak şeyin en doğrusunu yapıyor, hekim arkadaşlarımız yapıyoruz. Ee, bunun e, öncelikle hani ya, hangi yasaya ters düşüyor diye zaten e, bakmaz hekimler çünkü onların meslek e, etiği e, insan hayatına e, baskı altında kal, kalınsa bile e, saygı, hürmet gösterme, koruma esasına dayalıdır. Herkesin bildiği çok meşhur Hipokrat yeminlemenin bir satırını hatırlatmak isterim. Hmm. Din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya toplumsal sınıf ayrımı gözetmeden, böyle bir endişeyi hastayla araya koymadan insan hayatına saygı göstereceğine, işte bunu bir baskı altında kalsa bile hekimler evet. bunu bir değer sayacaklarına yemin ederler. Bu bir meslek namusu borcudur. Evet. Yani bu bir yas yani yani şeyi iyi okumak lazım burada bir afet yaşanıyor ee, tekrar ha. ediyorum insan eliyle yaratılmış bir afet yaşanıyor. Evet. Ee, bir de tabi tanık olduğumuz görüntüler var yani e, çocuklar etkileniyor sizin e, işte e, ortada kontrolsüz bir şekilde e, hani gazın her türlüsüne sonuç olarak tabi karşı olmak lazım ama kendi içinde bile kendi kuralına uymadan kullandığınız gazın etkisine. Birebir bir tanık olduğumuz olaylar var. Küçücük çocuklar maruz kalıyorlar, yaşlı insanlar, hamileler maruz kalıyorlar, eylemle ilişkisi olmayan bir insan maruz kalıyor. Bizim için hekimler için fark etmez. Orada bir polis de yaralanmış olabilir, orada başka bir e, ilgili ilgisiz insan yaralanmış olabilir, eyleme katılanlar yaralanmış olabilir. Bizim için yaralıdır, yardıma ihtiyaç duyan insan e, ona yardım edilir. Evet. Türk Tıp Birliği de meslek onurunda insanlık DNA uygun davranışı nedeniyle baskıya uğrama olasılığı olan bütün hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların yanında olacağını belirtmiş. Sağlık Bakanlığı'nın sessizliğinden de bahsediyor. Az evvel olağanüstü bir durum. ile yaratılmış bir afet faaliyetiniz Sağlık Bakanlığı'nın sessizliği bilerek ya da bilmeyerek, bu konuda yorum yapmayayım ama e, esasında burada bir olağanüstü hal olduğunu görmüyor olmaları galiba. 16 gün boyunca siz de andınız. Gerçekten... Kötü sahneleri biz de e, gördük görebildiğimiz kadarıyla medyadan yansıyabildiği kadarıyla ya da şahit olduğumuz kadarıyla ama yoğun biber gazı e, kullanımı daha iki gün önce yaşandı. Ayrıca sırf meydanda değil evlerinde e, olan insanlar da e, maruz kaldılar. Evet. E, bütün bunlardan ölenler var, gözünü kaybedenler var. Bütün bu e, olanlara karşı sessiz bir sağlık bakanlığı üstüne üstlük e, bu konuda mesleki etik ve aslında kendi Vicdanları doğrultusunda ee, davranan tıp insanlarına karşı bir yaptırımdan bahsediyor. Burada bir e, tabii mesleki ölçü gözetmek lazım. Mesleki terim, terimlerle konuşması lazım Sağlık Bakanlığı yetkililerinin. Ne olursa olsun buradaki olağan dışı durumun kısa zamanda çok sayıda etkilenen insana yardım edebilmek için örgütlenmelerini değiştirmeleri gerekiyor. Burada afet hekimliği kuralları uygulanmalı. Evet. E, Tekrar ediyorum çok sayıda insan eş zamanlı olarak yaralanıyor etkileniyor onlara yardım edebilmek olağan zamanın tıbbi organizasyonuyla mümkün değil. Bu revirlerde e, insanlara yardım eden meslektaşlarımız insanlara reçete düzenlemiyorlar. Yani kurulu normal zamanın e, şartlarıyla değerlendirilecek bir e, sağlık hizmeti sunmuyorlar veya sağlık hizmet sunumuyla ilgili e, bir şey yapmıyorlar. Olağan dışı durumda. E, yaralanan yardıma ihtiyaç duyan insanlara Destek olmaya çalışıyorlar Tamamen şey farklı Konsept çerçeve her şey farklı yani. Böyle bir durumda her hekimin Mesleki e, Namus borcudur Yani Hekimlerden eyleme katılan arkadaşlarımız da var O ayrı konu yani e, Eyleme katılmak başka şeydir Bu vesileyle e, yaralanan Yardıma ihtiyaç duyan insanlara e, Bu mesleğin imkanlarını Kullanarak yardım etmek Yaralarını e, iyileştirmek, acılarını dindirmek görevdir. Evet. İnsanlık Hadi Adızsabet çok teşekkürler eklemek istediniz. Kapatmadan bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki kimler sonuç olarak insanlar, insan hayatı hani e, öyle bir klasik laf -la yani ana rahmine düştüğü andan itibaren kutsaldır, kıymetlidir. E, bütün canlı yani insan merkezli de düşünmek lazım. E, burada şunu vurgulamamız gerekiyor yani derdinizi anlatırken. E, şiddete başvurmamanın e, bir hekim olarak çok kıymetli e, bir tutum olduğunu altını bir kere daha çizmek istiyorum. Yani e, taş atmak, ucu alevli e, akaryakıt dolu şişeleri sağa sola atmak, e, küçük yangınlar çıkartmak e, bunlar gerçekten çok e, tehlikeli, uygun olmayan karşı şiddeti meşrulaştırma yaramaktan insanları katılamış. Yaramaktan başka bir işe yaramıyor. Ee, akılların, gönüllerin, vicdanların böyle bir siyah beyaz etrafında polarize olduğu bir zemine götürüyor. Şiddet, şiddete karşı e, durmak lazım. Ben yani bir hekim olarak bunun altını e, özellikle çizmek istiyorum. Bu bu şiddeti bu e, eyleme, bu dilenişe yani mümkünse tabi bulaştırmamak lazım. Evet. Evet, bunun ee, bir pasif direniş olduğunu zaten defa ile de tekrarlıyoruz biz de burada. Çok teşekkürler. yerimize katıldığınız için, katkılarınız için. İyi akşamlar. Herkese İyi akşamlar. kolay gelsin. Hepimize. Evet Ali Rıza Tiryaki. bizlerle beraber de açık radyo programlarından. kendisi ve doktor, Türk Tabipler Birliği'nin Sağlık Bakanlığı Mehmet Müezzinoğlu'na yanıtı vesilesiyle evet. onu konuk ettik. Hatırlatalım son cümlesini Türk Tabipler Birliği meslek onurunda insanlık değerine uygun davranış nedeniyle baskıya uğramaması olan bütün hekimlerin, tıp öğrencilerin ve sağlıkçıların yanında olacaktır. Açıklamasını bugün itibariyle yaptı. Evet, kendisine söylediği gibi insan kaynaklı bir e, afet <gülüyor> Durumu yaşadığımızı göz önünde bulundurursak bu afet durumunda ihtiyacı olanlara, mağdur durumda bulunanlara hizmet etmek. Sanırım her doktorun zaten içten kendi evet. eğitimlerinin nedeni olan durumdan, insani durumdan ötürü yapmakla sorumlu oldukları bir görevde diyebiliriz. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan Sohal Aksoy bizimle birlikte olacak Uluslararası Müzeler Birliği'nden aslında Gezi Parkı'nın içindeki inşa edilmeye çalışılan e, yapının sürekli değişen ahvalini konuşacağız. En son bir kent müzesi olacağı söylendi. Kent müzesiyle ilgili hem biraz 101 e, ders alacağız diyebiliriz. Nedir ne değildir. Daha da önemlisi aslında İstanbul'daki kent e, müzesi düzenlemesiyle ilgili bir bilgi alacağız ondan. Ama öncesinde bir parça dinleyelim. Bir parça arası Peter, Paul and Mary'den geliyor. No easy walk to freedom. Martin was walking with me And every step I heard liberty Though he's fallen, gone a million behind Glory, hallelujah, gonna make it this time No easy walk to freedom No easy walk to freedom Keep on walking and you shall ocean the blood's running warm I, i hear it coming there's a thunder storm just like we lived it Dergi. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Yücel, Sema ve Yağız İskender'e teşekkür ederiz. Açık, Açık Radyo, Radyo. şimdi, şimdi ve, burada. ve burada. Reklamlar 21 milimetrelik ince tasarım. Ne yapayım o kadar incesini? Yeni Windows 8. Windows 9 olay da iyiydi. 1.8 kilogram ağırlık. Yani fazla hafifmiş. Üstelik sadece 699 lira. Ha, tabii tabii. Kıskandıran incelik şimdi kıskandıran fiyata. Grundig Slimbook dizüstü bilgisayar. Grundig tüm Arçelik ve Beko mağazalarında. Grundig. Hadi Türkiye istikamet yurt dışı. Pegasus çok uygun fiyatları ve 29 ülkelik uçuş aile... ...yurt dışına uçuşun kurallarını yeniden yazdı. Şimdi herkes yurt dışına istediği gibi uçuyor. Hemen flypgs.com'u tıklayın. Siz de uçmaya başlayın. İstanbul'un sahafları şehir merkezinde kitap tutkunlarıyla buluşuyor. Trump alışveriş merkezinde sahaf günleri devam ediyor. Trump sahaf günleri 15-16 Haziran'da İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, Murat Menteş ve Nazlı Berivan Aksöleşileri ile renkleniyor. Orijinal eserler, nadir bulunan baskılar, imzalılar, seminerler ve mezat için. Hadi durma, Trumpla. Hadi durma, Trumpla. Reklamlar bitti. Morning boy, what do you want? Somebody waiting. What do you mean somebody waiting? Somebody waiting here. Waiting for what? Somebody waiting here. come get away here. Oh, oh, sorry, sorry, sorry, sorry, Açık radyo. Bilgi Çağ İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Cuma günleri saat 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Cem Tecmih Şimdi ve burada. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Yılmaz Tahaoğlu'na teşekkür ederiz. Açık, Açık Dergi. Evet canlı yayındayız devam ediyoruz saat 18.58 oldu Taksim trenişinin 17. gününde izlek gezi özelliğine devam ediyoruz ve şu anda e, stüdyomuzda bir konuk var. Suay Aksoy ile birlikteyiz Uluslararası Müzeler Birliği'nden. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Şimdi biraz önce de aslında söyledik. Genel olarak bu e, bir buçuk senelik bir süreç aslında Gezi Parkı'nda yaşananlar ve söylemin başında, hükümet söyleminin başında öncesinde bir AVM olacağı söylendi Kışlan'ın. Sonrasında rezidansa döndü bu. Ardından e, turistlerin de içine girebileceği bir kafeler bütünlüğünden bahsedildi ve şimdi de bir kent müzesinden bahsediliyor. Bu üç e, ...üç gün, dört gün içinde değişen söylemi. Ee, geldiği son noktada size danışmak istedik tabii ki de. Ee, bir kent müzesine ihtiyacı olduğu açık İstanbul'un... ...fakat bunun yapılması gereken yer sizce Gezi Parkı mı olmalıdır? Böyle çok kaba bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Ee, yok, e, Gezi Parkı'nda zaten bir bina olsaydı... ...belki düşünülebilirdi ama... Ee, şimdi e, yani böyle bir bellek üzerine Gezi Parkı'nda değil kent müzesi herhangi bir şeyin yapılmasını düşünmek e, bana zor geliyor. Hı hı. Kent müzesi e, ayrıca e, çok da yanlış olur. E, çünkü bugün kent müzeleri sadece bir kentin tarihini anlatmıyorlar. Özellikle de bugününü, bugünün belleğini tutuyorlar, kaydediyorlar. Evet. Ve de bunu bir amaçla yapıyorlar. Yani yarının daha güzel olabilmesi için, toplumun yarının daha güzel olabilmesi için. Şimdi kent müzelerinin böyle baktıkları zaman kendilerine kendiliğinden bir işlev de çıkıyor ortaya. Yani toplumsal ahenge, toplumsal armoniye... E, vesile olmak e, destek olmak gibi e şimdi e, yani gezinin e, bizdeki belleğiyle toplumsal armoni mi uyuyor e, yoksa e, bir e, kentin e, kendini tanımlayacağı e, e, bir e, özellik mi uyuyor diye bakarsak e, yani kim olsa <gülüyor> olmaz der Evet ama bir yandan da İstanbul'da yani aslında tabii size sormak lazım. Kent Müzesi'ne dair herhangi bir çalışma yapıldı Aa, mı şimdiye kadar? Ah, bu işte <gülüyor> yüreğimde bir <gülüyor> yaradır. E, Valla çok çalışma yapıldı. E, <gülüyor> ben e, İstanbul Kent Müzesi sayesinde müzeci oldum. E, ben müzeci değildim. E, ben iktisatçıyım, sonra siyaset ilimciyim. Ama çok sonra... E, e, tarif aklında e, yaklaşık e, 95 96 yılından e, bu yana e, Kent Müzesi İstanbul Kent Müzesi üzerine e, çalışa çalışa sonunda ben bu işi sistematik öğrenim giyip e, bir e, müze bilim e, yüksek lisansı yaptım. Ee, dediğim gibi İstanbul Müzesi sayesinde oldu. 96'da Habitat e, Konferansı Türkiye'de yapıldığında Tarif Vakfı'nın hazırladığı e, iki sergiden bir tanesinin adı e, İstanbul e, Dünya Kenti İstanbul'du. Hı hı. E, ve de e, kendi zamanı için e, Avrupa'da veya dünyada e, çağdaş sayılacak e, bir sergiydi. Ve İstanbul'u Bizans öncesinden alıp yani Roma'dan, Doğu Roma'dan alıp işte Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet'e kadar getiren bir sergiydi. O zaman Darphane, yani darphane Amire, evet. Suri Sultani içindeki bu müzenin yeri olarak tasavvur ediliyordu. Nitekim de zaten hazineden burası Tarih Vakfı'na ...bu işi yapsın diye... ...yani e, İstanbul Kent Müzesi'ni kursun diye... ...tahsis edilmişti. <gülüyor> Fakat bu bir türlü gerçekleşmedi. Ben e, şahsen... E, e, e, ...yani bu şeyde süreçte... E, ...oraya buraya... E, ...saldırırken... E, ...iki ayrı bakanla... E, ...ve her ikisinde de... E, ...aynı belediye başkanıyla... ...yani Erkan Mumcu... E, ...ve Atilla Koç... ...döneminde... Kadir Topbaş da diğer ayak olarak düşünürsek bunlarla iki protokol imzaladı Tarih Vakfı orada bunu yapmak için. Fakat koruma kurullarından bir türlü geçemedi bu. Onu da yani şimdi bakıyorum o zaman da söylenirdi. Bugün daha da net görüyorum. Sanıyorum devlet müzeler alanındaki monopolünü bir e, STK ile paylaşmaya hiç hazır değildi. Çünkü daha sonra özel müzeler, e, özel sektörün açtığı müzeler e, devreye girebildi ve iyi ki de girdiler. yani Tabii. Çünkü e, müthiş değiştirdiler Hı -hı. E, Türkiye'de müzeciliğin çehresini. Hı -hı. Ama e, Tarih Vakfı ve de resmi tarihin... E, resmi tarihe uymayan Hı -hı. hatta yer yer onunla çatışan söylemi olan bir kurum olarak Tarih Vakfı'nın bir müze yapması İstanbul Müzesi yapması bir türlü benimsenemedi. Darpaniye Amirhane'de Amire'de çok başka şeylerde ne diyeyim heveslerde vardı. Nitekim bugün Arkeoloji Müzesi Türsap ee, e, tarafından rehabilite ediliyor. Ee, Baya uzun zamandır yani çoktan bitmiş olması gerekirdi diye düşünüyorum ama e, rehabilite ediliyor. Evet. Ee, ve e, darphane Amir'e e, Arkeoloji Müzesi'ne bağlandı. Dariş e, Tabii bu, bu, bu karar da yine ortak akıllı alınmış bir karar olmadı. Topkapı Sarayı buna muhaliftir ama pek laf edemezler. Çünkü hem Topkapı Sarayı Müzesi hem Arkeoloji Müzesi bunlar devlet müzeleri ve bu tür kararlar tepeden alınıyor. Evet. Ortak akıllı alınmadığından bahsettiniz. Bu süreçte en çok tartışılması gereken de zaten katılımcı süreç içerisinde. Çok Turgut Arhan'la programımızın en başında buna değindiği esasında. Çok, çok e önemli şimdi mesela yani AVM'nin içerisinde yapılacak bir kent müzesi gibi bir tasarıdan da bahsediyor. Ben o, e, ona o kadar şaşırmıyorum. Kısmı. Yani dayatmak ayrı. Dayatma yani için, ortak akıllı olmamış olması... E Ayrı bir mesele ve bu çok önemli. Hele yani kenti anlatacak, kentliyi anlatacak bir müzenin evet. e, ortak akılla e, e, yola çıkmaması. Tabii. <gülüyor> o çok yazık bir şey. AVM'nin içinde olur olmaz. Şimdi artık dünyada o kadar farklı örnekler var ki yani Şanghay Müzesi de e, ne bileyim e, yüz katlı e, bir binanın... ...on dokuzuncu katında mı, yirminci katında mı... ...ya da e, gittim gezdim ama... ...kaçıncı katında olduğunu hatırlamıyorum... ...diğer katlarda bambaşka şeyler var... E, yani ...ama evet. e, öyle bir şey de... ...olabiliyor yani sonuç itibariyle... ...müzenin biraz da işlevi... E, ...ne yaptığı, ne yapabileceği... Evet. ...ve misyonunu... E, ...yani e, gerçekleştirecek, yani, gerçekleştiremeyeceği... E, ...önemli... ...misyonu dediniz, belki... Tekrar onu vurgulayabiliriz çünkü Söyle sürekli söylenen hani AVM'de yapılacak değil tam olarak vurgu ama yani AVM'nin içinde yapılacak bir Kent müzesinin önünde hepimiz fotoğraf çektireceğiz ve turistler de çok iyi görecekler hani böyle böyle bir sayık olamaz herhalde bir kent yok. müzesini yaparken evet. <gülüyor> yok böyle bir şey olamaz ee, bu biraz şey olmuş <gülüyor> o, <gülüyor> aşırı olmuş. <gülüyor> Bir aslında şöyle bir durum var. Şimdi biraz önce söylediğiniz şey çok önemliydi. Bir yandan zaten hali hazırda şu anda Taksim Gezi Parkı'nın bir sivil direniş alanı olarak toplumsal hafızada, kent hafızasında hatta Türkiye'de belki de genel olarak yer etmiş olması bu önemli bir nokta. Bir de bu tarih vakfıyla olan çatışıklı ilişkide STK'ların aslında ne kadar önemli bir rol oynadığını da görüyoruz. Çünkü mesela bu konuşmanız için de aklıma takılan soru şuydu. Oraya bir kent müzesi yapılacak olursa nereden başlanacak bu kentin hafızasına? Yani resmi işte soruydu Nereden başlarsa, yani ne, yo yo bence nerede yapılırsa yapılsın bugün e, kendi Hı -hı. müzesi çünkü elde bir koleksiyon yok zaten. Evet. Şimdi bir şehir müzesi var e, belediyenin biliyorsunuz belki Yıldız e, Sarayının içinde, Yıldız Parkının içinde. Hı -hı. Şimdi ama şehir müzesini şöyle okuyun lütfen, hani şehir operası, şehir tiyatrosu gibi bir şehir müzesi Hı -hı. E, çok da güzel koleksiyonları var Hı -hı. ama yani içeride e, yani tematik veya öyküye dayanan e, bir Anlatım yok. Ee, hani güzel suvenirlermiş gibi e, güzel şeyler e, İstanbul'a ait parçalar sergileniyor. Hı hı. E, ama bu koleksiyonun yarın öbür gün bir kent müzesi oluşursa oraya e, belki verilebilmesi düşünülür. Ama bundan bağımsız olarak e, nerede yapılırsa yapılsın bugün yapılacak çünkü e, aslında bir e, e, kent müzesi süreci var ondan bahsetmek isterim eğer e, vaktimiz varsa ve sorarsanız. Evet. E, çünkü o da çok acıklı evet. bir e, şey süreç e, Hı -hı. bence ama bugün e, yepyeni bir kent müzesi yapılıyor olacak bence başlayacağı yer gezidir. ...yani Gezi e, Protestoları'nın e, şeyiyle, e, tarihi e, milat olmak e, durumundadır. Çünkü koleksiyon olmayan bir müzeye, müzeyi siz ancak e, bugünden başlatabilirsiniz. Ve bir yandan da toplarsınız. Yani geçmişe ait bir şeyler toplarsınız. Evet. Bugünü toplarken e, işte koleksiyonlar satın alırsınız, bağışlayanlar olur. Evet. Yani süreç böyle gider ama en rahat yapabileceğiniz şey bugünü kaydetmektir ve e, bugünü e, demin e, Ömer Madrail ile da konuşurken e, çok sevindim ve canlandım çünkü ben samimi olarak e, İstanbul Kent Müzesi'nin bugün e, geziyle başlaması gerektiğini düşünüyorum e, ve de Kaydedilmesi gerektiğini, e, açık site bunu yapıyor yani e, muazzam bir kayıt var. Evet. Belki de işte e, bir takım STK'lar bu vesileyle bir araya gelip e, başlatabilirler de illa bir e, binada gerekmiyor aslında. Evet, yani e, biz e, bunları kaydederiz, biriktiririz, sergileriz, her yerde sergileriz e, ne olacak diyebiliriz. Dolayısıyla hiç fena bir başlangıç olmaz. Yani gezi olayları olmasaydı da bugünü ilgilendiren belki Tarlabaşı, belki Sulu Kule ile başlayacaktık. Yani bu çünkü çok kolay kaydedebiliriz. Şeyleri, objeleri çok kolay bulabiliriz. İnsanlıklardan çok rahat tanıklık alabiliriz. Yani hepsi yaşıyorlar. Dolayısıyla yani... Çık açı hariç tabii ama e, yaşayan insanlardan tanıklık alabiliriz. Şimdi bir e, benim sıkıldığım, üzüldüğüm şey e, anlaşılan... E, Birileri hemen e, başbakana servis etmişler bu e, gezide e, bir e, kent müzesi kurma e, fikrini. <Gülüyor> e, ve de tam ihtiyaç varken yani hay Allah AVM olmadı, rezidans olmadı, otel olmadı. <Gülüyor> olsun, şimdi efendim. kültür yani şimdi kültüre kim karşı çıkar. Onun için kültür olsun bari e, <Gülüyor> müz olsun. Şimdi bu kent müzesi süreci başladı. E, e, e, epeydir başladı. Şöyle e, kültür aşe belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ şirketi bunu yapıyor. Çok iyi biliyorum yakından çünkü ben alet oldum buna. E, maalesef e, Kasım'da e, Kültür aşe bir arama konferansı tertipledi. Tertiplemeden önce zaten e, Kasım'dan önceki Mart'ta da öyle beni bir davet edip konuşmuşlardı. Ben de işte nasıl yapılır bu iş? Arama konferansı ile yapılır. Ortak akıl mutlaka şarttır diye <gülüyor> güzel güzel anlatmıştım. Sonra bir daha ses çıkmadı. Ekim sonuna doğru bir şirkete vermişler bunu profesyonel olarak yapsınlar diye. Ve benim adımı vermişler. Beni aradılar. Ben vallahi çok sevindim. Allah Allah yani Türkiye'de böyle şeyler de oluyor. İşte ortak akıl arama konferans yapmak istiyorlar. Önereceğiniz isimler var mı? Siz yardımcı olur musunuz? Falan diye. Ben profesyonel olarak yardımcı olamam. Size birini öneririm ama yani isim de şuydu buydu. Memnuniyetle öneririm dedim. Ve 17-18 Kasım ee, Sapanca'da Cural e, Otel'de yanlış hatırlamıyorsam e, bir arama konferansı yaptı e, Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> e, Kültür AŞ vasıtasıyla ve verdiğimiz isimlerin e, hemen hepsini de davet ettiler. Yani sizin de aklınıza gelebilecek sanatçıydı, e, <gülüyor> e, müzeciydi. <gülüyor> Birçoğu da icabet etti bu davete. iki gün boyunca orada konuşuldu. Ben e, ee, ana konuşmacıydım zaten. Ee, başka e, yine kent e, üzerine çalışmalar yapan e, şehirci e, Murat Güvenç e, diğer e, konuşmacıydı. Ondan sonra da iki gün boyunca işte masalarda arama konferansı nasıl yapılıyorsa biliyorsunuz toplandık. Ee, şeyler belliydi, başlıklar, alt başlıklar tartışıldı. Hı hı. Ee, bir tek konuyu tartışmamamızı e, söylediler. Ee, o da e, müzenin yeri. Peki neresi olacak? Müzenin yeri e, bu şahaneydi. E, Topkapı'da. Eski otobüs karının olduğu yerde şimdi biliyorsunuz bir fetih müzesi var 1453. Onun altında da artık kullanılmayan bir kapalı minibüs otoparkı var. Minibüs otoparkında yapılacak dendi. Olurdu olmazdı yok bunu tartışmayacağız dediler. Fakat yani tartışmanın dışında yazı olarak da e, bu şeyi e, talepleri dile getirebildiğiniz için Tabii bizde yani bunun olmaması gerektiğini, işte başka olabilecek yerler olduğunu. Hı hı. Zaten yeni bir müze yapılırken eski bir bina kullanmak yerine müze e, fonksiyonlarını e, yerine getirebilecek hı hı. yani amaçlı yapılan bir binanın daha e, doğru olabileceğini. Ama hani o yapılmasa bile tersaneler duruyor. Bana göre benim kalbimde yatan... Ee, ...işte İstanbul... ...hem e, Asya hem Avrupa madem... E, ...Sirkeci Garı'yla... E, ...Haydarpaşa karşılıklı... ...şahane olur e, diye hmm. düşünüyorum... ...yani herkesin gönlünde bir şey var... ...kimisi Galata Galataport'u... E, ...öneriyor falan gibi... ...neyse biz bunları da söyledik... ...ama hayır... E, ...orada e, yapılmaya başlandı... ...çünkü şöyle oldu... ...17-18 Kasım'dan tam 4 gün sonra... İhalesi e, belli oldu bunun. Demek ki bizi oraya çağırdıklarında e, ihale Gördünüz ilanı hocam. yapılmıştı. Biz, bizlerin <gülüyor> haberi yoktu e, bundan e, ve ihaleyi e, e, bu konuda birikimi, deneyimi e, olduğunu benim bilmediğim e, bir e, mimarlık e, şirketine verdiler. E, yabancı bir e, müze, e, ne diyeyim e, müze mimarı ya da e, müze e, sergi e, mimarıyla e, çalışıyorlar. O mimarda Türkiye'de daha önce de iş yapan e, ama yurt dışında da işte e, ne bileyim ben küçük e, küçüklü büyüklü bir takım e, yani öyle pek duymayacağımız müzelerde e, e, iş yapmışlar. E, ...bir e, mimar... E, ...benim ona bir itirazım yok... ...ama itirazım şu... ...yani burası İstanbul... ...bir tane var, dünyada bir tane var... E, ...İstanbul'un kent müzesi yok... ...yapılacak, bir tane yapılacak... ...belki daha fazlaya da ihtiyacı olabilir... ...nitekim Adalar Müzesi var... <gülüyor> ...ama bir tane yani biricik bir İstanbul... ...daha biricik müzesine kavuşacak... ...ve minibüs otoparkı... E, ...yer olarak düşünülebiliyor... Evet. hiç birikimi birikim olan daha önce bu konuda çalışmış mesela tarih vakfı gibi tarih vakfının yaptığı hiç sadece müze konuşmak olmadı ki yani on yıl boyunca İstanbul dergisi çıktı İstanbul ansiklopedisi yapıldı evet. dünya kadar evet. kent müzeciliği üzerine sempozyum konferans yapıldı ve kitaplaştırıldı evet, Yani toplumsal tarihte bütün bunlar anlatılıyor evet. yani bütün bunlar göz ardı edilebildi evet. Peki yani o armağan nasıl bir şeyi olduğu zaman işledi? Bir raporu yayınlandı. Hı hı. O kadar. O kadar. Rapor, o rapor, o rapor da yani bir linkle ulaşıyorsunuz. Bize ayrıca yani ne bir CD olarak ne ne bileyim basılı kağıt olarak gönderilmedi. Evet. Dolayısıyla yani e, her derde deva e, bir e, İstanbul müzesi işte orada e, 1453'ü canlandırmak için düşünülüyordu büyük ihtimalle e, burada e, AVM'yi maskelemek için e, evet. düşünüyor. E, i̇şler uzar başka şeyler çıkarsa başka amaçlarla yine e, şey e, kent müzesi e, imdada e, <gülüyor> etişebilir. E, evet adı kent evet, müzesi e, olacak böylece. E, da e, evet. evet onun o için zaman oldukça dertliyim. Evet. Yani yukarıda olan yukarıda dediğimiz bir stop halinde bunun için yukarısı diyoruz. Taksim Gezi Parkı'ndan bahsediyorum. Olan evet. biten müdahale aslında çok da şaşırtıcı değil. Evet. Bu, bu, bu Bütün bu süreçlerin için içerisinden geçmiş pek çoklarımız için bunu da söyleyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Katıldığınız için sürümüz bu kadar maalesef. Suay Aksoy iki geldiniz. Ben mesajlarımı verebildim sanıyorum. Evet. Sağ olun. Evet. Teşekkür Bugünden ederim. Bugünden itibaren... Başlasın dediğiniz Taksim evet. Gezi Parkı'ndan evet. başlasın dediğiniz kent evet. müzesi o kısım gerçekten Ama önemli. yer olarak değil. Yer olarak e, değil Konu kesinlikle. olarak. Konu olarak. Evet yeni evet. kent müzesi başlayacaksa bundan sonra kurulacak. Evet. Yani ortak sonra. geleceğimizi evet. konu etmeli belki evet. Evet, Çünkü sonra... çok acıklı yani bu bellekle yani oradaki bu toplumsal hafıza Hı -hı. artı yani bir replika evet, e, evet. içine hazırlanıyor. E, kendi içinde asla replika bulundurmayan ilke olarak yani sadece otantik e, koleksiyonlarla var olan bir müze alınacak bir replika binanın içine koyulacak. Yani Oksimoron gibi. bir durum <gülüyor> olabilir yani ortada. <gülüyor> Peki Soha Yaksoy'a çok teşekkür ederiz çok katıldığınız için. Evet ufak bir müzikle devam edelim. David Byrne'dan Revolution dinince ardından mülakatlara devam ediyoruz. isimli parçayı dinledik. Devam ediyoruz. Saat 19.19. .19. Biraz önce Soyu dinlediniz bu arada. Uluslararası Müzeler Birliği'nden bir keda daha teşekkür ederiz. Şu anda hala Topkapı'da bir... Ee... Otogar'ın altında otoparkta bırakılmış bir otoparkta yapılmaya çalışılan kent müzesinden bahsetti. Bir yandan orada yapılmaya çalışılan aslında yine de sorunlu müzecilik açısından sorunlu olduğu belli olan bir müze, kent müzesi varken Gezi Parkı'nı da AVM'nin içine konulması önerilen bir kent müzesine ne kadar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 şey, bileşimi de açıkçası biraz dileşim karakterine dair Hani bir şeyler söyleyen e, bir bileşim bu işte şu marjinalaller bilmem ne vesaire ayrımında da e, o dilin içerisinden marjinal insanlar da var aramızda belki ama e, tırnak içinde kullanıyorum tabi bunu e, 47 kişi bir araya geliyor yani çok da şey rağbet görmeyen bir sosyal medya sitesi üzerinden fre sitesi üzerinden e, hani burada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 E, aramızda çevirmen arkadaşlar da var. İngilizce Fransızca aynı gün çevriliyor Hem dışarıya da bir bilgi kanalı daha biz oluşturalım dedik. Yani bir sürü girişim var bu konuda. E, burada tabii sıkıntılarımız da var. Onlara dair konuşalım. İşte gözaltına alınırsanız e, ne yapacaksınızdan tut buradaki sağlık sorunlarına, e, organizasyonla ilgili uyarılara vesairesine. Zaten ona da Gezi'de Yaşam'dan da hani bayağı bir yer ayırıyoruz sürekli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 ...yabancı diller dahil olmak üzere yükleniyor... ...gazetegezipostası.blogspot.com ...bunun dışında Twitter hesabımız var... ...yine aynı şekilde Gezi postası... ...bir de aynı şekilde Facebook sayfamız da var...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 Eyüp Muhçu, Ali Çerkezoğlu, Beyze Üstün ve Keskiden Bir Kadın Temsilcinin ismi sayıldı. Bu daha önceki hede eklenmeler oldu. manasına geliyor. Yanı sıra tek başına değil Taksim Danışması sanatçıların çağrısına andık. Yavuz Bingöl, Nebil Özgen Türk, Sunay Akın, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç, Ali Sunal ve Mahsun Kırmızıgül de orada bulunacakmış Ankara'da. Başbakanla bir kere daha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 birimi için 15 profesyonel maske mutfaklardan da meyve suyu ayran son olarak da revirlerin kesinlikle ilaca ihtiyacı yok depolamakta zorluk yaşanıyor diye belirtilmiş bu da iyi bir durum evet. ve meydanda dolu gözüküyor. Evet yarın yine burada olacağız 6 itibariyle açık dergiyi dinleyebilirsiniz. Ben Gözde Kazas. Ben İksel Mavidun'a. Didem Genç Türk ve Burç Eleri vardı teknik masada yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. <gülüyor> Açık Dergi